Adaletin bu mu dünya? Hukuk güvenliği peşinde. Hazırlayan ve sunan Bahri Belen. 94.9 Adaletin bu mu dünya programındayız yine. Bugün da belki de Cumhuriyet tarihindeki e, yapılan değişikliklerin en önemli e, süreci konusunda e, önemli olan yine yani bun, bunun da öne, daha önemlileriyle ilgili konuşmaya çalışacağız. Çünkü konuşmaya çalışacağız diyoruz. Düzenlenen e, veya meclise getirilen e, anayasa değişikliği teklifinin maddeleri az görülse bile eee Değişiklik yapacağı maddelerin e, önemi ki bu yani temel bir yasa, baş yasa diyebiliriz, anayasa. E, değişiklik yapacağı maddelerin içeriği e, ve düzenlemeleri o kadar önemli ki bunların hepsini ayrıntıyla Açık Radyo'nun e, bu bir saat hani müzik aralarıyla... Ondan da az 50 dakikalık 45 dakikalık süreci içerisinde konuşma olanağımız yok. Önemli noktaları konuşmaya çalışacağız dedim. Bu arada bu sohbetimiz sırasında... E, iki e, hocamıza bağlanmaya çalışacağız. Tabii o da e, bazen olamayabiliyor. Bunlardan birisi Marmara Üniversitesi Anayasa Kürsüsü profesörlerinden ve kamuoyunun da hatta Açık Radyo'nun da bildiği e, Sayın İbrahim Kabuoğlu. E, diğer hocamız da e, belki de e, Anayasa bu izleyicilerimiz için de ilginç gelebilir. Belki de Anayasa Mahkemisinin kuruluşundan itibaren e, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen e, tek veya ilk şimdi bugüne kadar dem benim de o seçildiği döneme kadar ilk anayasacı, ilk anayasacı akademisyen, profesör fazla sağlam, e, profesör fazla sağlam Anayasa Mahkemesine seçilen ilk ...öyle sanıyorum yanılıyor olabilirim. Ama belki de kendisine bunu sorarız. Ee, Anayasa Mahkemesi üyesi olduğu kadar... ...Siyasal Bilgiler... E, ...Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi... ...yani Mülkiye Mektebi'nin... E, ...Anayasa Kürsüsü'nden emekli... ...bir dönemde... E, ...İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği... ...ve İstanbul Barolar Birliği... ...Delegasyon Üyeliği yapmış hocamız. Bunlara bağlanmaya çalışacağız. Tabii bu... ...bu... Değişiklik teklifiyle ilgili e, birçok soru aklımıza gelebilir ama bunlardan e, bazılarını ben şimdi e, sesli düşünmeye çalışayım ve bunların sonuç olaraktan e, bende yarattığı duyguyu da ifade etmek istiyorum. Eğer bu değişiklikler geçer ve anayasada bu değişiklikler olursa e, sanki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ...gibi bir duygu yaratıyor... ...ve bu bakımdan da bu anayasa değişiklikleri... ...çok önemli... Ee, ...diyeceksiniz ki... ...yine veya birçok... ...izleyicimiz, dinleyicimiz diyebilir ki... ...bu anayasa değişiklikleri olmadan da... ...şu andaki Sayın Cumhurbaşkanımız... ...zaten bu anayasayı... ...değiştirdik gibi davranıyor... ...ve birçok... E, ...yetkileri... ...mevcut anayasal düzenlemelerin dışında e, uygulamaya geçiriyor. E, bu bakımdan e, yani bu değişiklikler olsa ne olur, olmasa ne olur? E zaten belki bu değişiklikler mevcut uygulamanın anayasallaştırılmış hali olacaktır diye düşünülebilir. Ama bunun böyle olmadığını hemen başta söylemeliyiz. Yani akla gelen bu değişiklik önerisiyle... ...akla gelen önemli sorulardan biri... ...işte dünyada başkanlık sistemi var... ...yarı başkanlık sistemi var... ...yani Amerika'daki başkanlık sistemi... ...işte... E, ...Rusya'daki başkanlık sistemi... ...Fransa'daki yarı başkanlık sistemi... ...işte bunlar... ...birbirine benziyor mu... ...yani yeni yapılmak istenen değişiklikler... ...böyle bir şey mi... E, ...diye akla gelebilir... ...ve bu... Ee, anayasal değişiklikler e, hayata geçer ise e, acaba e, işte bugünkü anayasal sistemin e, belki de e, 1789'lardan sonraki en önemli e, devlet biçimini düzenleyen şekli e, kuvvetler ayrılığı prensibi yani kanunları yapan yasama e, bunları uygulayan ve Devleti yöneten, yürütme, bir de adalet ve hukuk sisteminin yer aldığı yargı, bu kuvvetler ayrılığı sistemi de değişiklik olacak mı veya olacak ise ne gibi önemli değişiklikler olacak? Bunlar aklımıza gelen önemli sorulardan birisi. Tabii bu, bu, bu sistem içerisinde kuvvetler ayrılığının bizim anayasal sistemimiz içinde veya kuvvetler ayrılığı sisteminin bulunduğu e, sis, e, yani hukuk sistemlerinde, e, devlet sistemlerinde e, bu kuvvetler ayrılığı, yasama, yürütme ve yargı arasında belli bir e, denge var ve bu dengeye göre bunlar çalışıyor. Birbirinin tamamıyla uyumlu olmaması halinde çıkacak ciddi sorunlar var. Belki de bu değişikliklerle ilgili mevcut siyasi iktidarın veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu değişiklik ihtiyacının gerekçeleri olarak gösterdiği nedenlerden biri bu olabilir. Ama e, bu yeni Sistem hakikaten denge ve denetleme mekanizmalarını da getiriyor mu böyle bir şey var mı bunlar akla gelen şey işte yürütme yetkisi e, kimde olacak e, bu e, düzenlemeyle şimdi onu söyleyebiliriz Sayın Cumhurbaşkanında veya Cumhurbaşkanlarında olacak veya devlet başkanı e, da de olacak başbakan ve bakanlar olacak mı bakanlar olacak başbakan olmayacak başbakanlık ve devleti temsil görevi Cumhurbaşkanı'da olacak. Cumhurbaşkanı'nın yardımcıları ve bakanlar kime karşı sorumlu olacak? Meclisin bunları onaylama ya da denetleme yetkisi olacak mı? Buradaki bazı sorular önemli gördüğüm. Hani şu anda yüksek sesle konuştuğum sorular. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yeni bu değişiklik önerisiyle ilgili hazırladığı metinden bazı sorularda alıyorum. Mesela güven oyu ve gen soru olacak mı? Ee, Cumhurbaşkanı'nın e, partili olmasının önemi nedir bunlar? Ee, cumhurbaşkanı önerilen cumhurbaşkanı önerilen yeni rejimde neler yapabilecek, neler yapamayacak? Ee, Cumhurbaşkanı'nın e, siyasi partinin ve aynı zamanda genel başkanı olmasının önemini, Cumhurbaşkanı'nın Asıl önemlisi e, yapılan değişiklikle meclis kanunları çıkaracak ama Cumhurbaşkanı'nın da kararname çıkarma yetkisi var ve e, bu kararname çıkarma yetkisi e, ile e, meclisin yasama yetkisini nasıl olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek bu gibi sorularımız var. Yasama tekelinin mecliste olmamasının bu nedenle önemi neler olabilir gibi çok ciddi sorular aklımıza gelebilir. Şimdi önce Sayın Kabaoğlu ile bağlandıktan sonra anayasa ile ilgili bu yeni değişiklik... ...teklifiyle ilgili teklifler gerçekleşince şu andaki anayasa ki 1982 anayasası, 1982 anayasasıyla mevcut anayasa arasındaki temel değişiklikler neler olacak diye sorarak işi daha özet ve ana hatlarıyla konuşmayı düşünüyorum ve ondan sonra da alt başlıkları Sayın Hocamızla konuşacağız. Şimdi şimdi Sayın Kabaoğlu'na bağlanacağız. Alo. Evet. Evet. Sayın Hocam sizi zaten Açık Radyo dinleyicileri ve kamuoyu biliyor zaten. Sizden evvel işte bu yeni anayasa değişiklik teklifinin mecliste tartışılan anayasa değişiklik teklifinin insanların kafalarında oluşturduğu sorularla ilgili bazı örnekler verdim. Bilmiyorum siz o kısmını izleyebildiniz mi? Ee, bunların hepsini konuşma olanağı e, çok zor çünkü e, maddeler az olsa bile e, anayasa gibi temel bir yasanın e, en e, tepedeki yasanın yasalar hiyerarşisinde en tepede olan yasanın e, üstünde yapılan değişiklikler e, değişiklik yapılacak maddelerin niteliği ve kapsam açısından çok geniş olduğu için bunların hepsini bu programda konuşma imkanı yok hocam şimdi e, mevcut 1982 anayasası hatta işte 1921 24 60 anayasası gibi anayasaları dikkate aldığımızda bu anayasalarla şimdi bu e, değişiklik teklifi e, yasalaşır ise temel e, farklılıklar ve e, temel değişiklikler neler olacak bu konuda e, ne dersiniz Derseniz önce bir sizin de belirttiğiniz gibi genel Türkiye'nin anayasal mirasına genel bir bakışla yaklaşalım. Hatta ben bu anayasal mirası sizin belirttiğinizin biraz daha ötesine mı götürmeyi uygun buluyorum 1870'lere. Dahası belki 1830'lara tanzimat dönemine bile evet. götürülebilir anayasa evet. öncesi dönemi itibariyle. Şimdi bizim bu tarihimizde Osmanlı Devleti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde anayasal gelişmeler bakımından, anayasal ve siyasal gelişmeler bakımından inişli çıkışlı dönemler oldu, kopmalar oldu, radikal dönüşümler oldu. Ee, ancak e, bugün karşı karşıya bulunduğumuz durum e, nitelik itibariyle e, bütün bu e, tanık olduğumuz yakın geçmişteki e, ve biraz daha uzun dönemli geçmişteki gelişmelerden çok farklı bir bulunduğumuzu gösteriyor. Hocam madde nitelik de. itibariyle derken çok nitelik farklı derken şey. devletin evet. omurgası, iskeleti yönetim biçimi anlamında bir e, nitelik evet, itibariyle. Aynen, aynen öyle. Biraz önce şunu belirttiniz. E, madde olarak dediniz. Madde olarak 18 madde. Madde olarak az. Ama bu niceliktir. Gerçi tabii ki bir de torba madde var anayasa e, hukukuna, anayasa değişikliklerine yabancı bir durum. Torba madde var ama esasen e, az sayıda madde e, bunu e, çözmeye çalışıyor. Ya da e, mahkevelist bir yaklaşımla e, mahkevel diliyle bakacak olursak amaca ulaşmak için kullanılan araç 5 madde de olabilir, 15 madde de olabilir ama önemli olan burada hangi amaca ulaşılmak istendiğiydi bu bakımdan. incelikten çok nitelik. Neden bunu söyledim? Hani geçmişten günümüze baktığımız zaman hepsi bir yana bir bakıma. Bu bir yana. Nedeni şu. Tanzimattan bu yana baktığımız zaman 1982 hatta 1982'de yapılan değişiklikler hep o 1789 insan ve yurttaş hakları Bildirgesinde Verilmiş olan tanım Anayasanın var olması için Erkler ayrılığı Bir taraftan sağlanacak Öbür taraftan hak ve özgürlükler Güvence altına alınacak Bu çizgiye baktığımız zaman Bu ikileme baktığımız zaman Tanzimattan günümüze hemen hemen Bazence belirttiğim gibi İnişte çıkıştı dönemlere kopmalara rağmen e, hak ve özgürlüklerin pekiştirilmesi bir yandan öte yandan e, devlet iktidarının e, veya iktidarlarının sınırlandırılması yönünde olmuş genel gelişmeler hemen bana şu soruyu yönetebilirsiniz 82 Anayasası öyle değildi doğru 82 Anayasası 61 anayasasına bir bakıma ...tepki oluşturmaktaydı ama... ...tepkin teliğindeydi ama... ...80'den itibaren... ...yapılan değişiklikler... ...özellikle 95... ...2001 değişiklikleri... ...82 Anayasası'nı da... ...hayli... ...tamir etti, onardı... ...yani özgürlük... ...ve iktidar dengesi... ...açısından... ...şimdi... Bir de çok özür dilerim hocam. Yani bununla aslında 82 Anayasasındaki tamir eden, tamirci niteliğini getiren düzenlemeler hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması açısından sanıyorum. Ve Anayasa 90 özellikle 90 sonda yapılan Uluslararası insan Hakları Sözleşmelerinin iç hukuka katılması düzenlemesi diye hatırlatabilir miyiz acaba? Tabii de hatırlatabilirsiniz. Böylece çok üçlüyü kullanıyoruz zaten özgürlükleri hukuku derslerinde 95, 2001 ve 2004 değişiklikleri yani o 10 yıllık zaman dilimindeki değişiklikler aslında anayasal açıdan bizde hak ve özgürlükte düzenini uluslararası standartlara çıkarmıştır. Hatta 13. madde hak ve özgürlüklerin genel belirleyen madde benzeri bir madde e, Avrupa anayasalarında bulunmamaktadır. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman aslında e, bugün e, yapılmak istenen yapılması gereken öncelikli olarak hepimizin hem fikir olduğumuz üzere sadece hukukçu e, niteliğimizde sıfatımızda değil de yurttaş olarak da yargı bağımsız, yargı Acaba yürütme ve yasama karşısında madde 138'in gerekleri doğrultusunda nasıl işletilecek, nasıl bağımsız bir statü çerçevesinde karar verir? Bu soruydu. Fakat ne oldu bilindiği gibi? Bu e, sorunun anayasa düzende e, yanıt bulması yerine hayır yürütme dendi ve yürütme gelince esasen bana sorduğunuz sorunun temeli budur özü budur e, niçin tanzimattan bu yana e, sağlanan edinilen eğitimin bir anda e, teklifle hani teklifle geri tepilmesi yani elinin tersiyle iter gibi şu bakımdan. Şimdi bir Olumlu kez, gelişmenin bu sefer tersine dönmesi gibi yani. Aynen öyle ilk kez oluyor bu. Tarihimizde ilk kez oluyor çünkü tanzimat, kurullar, beş veret, meşrutiyet, parlamentonun oluşması, ikinci meşrutiyet parlamenter rejimin oluşması, yirmi yirmi bir meclisin yüceltilmesi, yirmi dört parlamenter rejimi giden yolun açılması, altmış bir klasik parlamenter rejim, seksen iki ise eee ...sapmalara rağmen... E, ...parmenter rejimin... ...genel çerçevesinin... E, ...korunması... Bu yani hocam de... çok özür dilerim sözünüzü kestim... ...yani 61 Anayasası ile ...82 anayasasında geriye gidildi... ...hatta işte 61 anayasası... ...biraz bu bol geldi denilerek... ...gerekçeyle... E, ...yapılan değişiklikler... ...hiç bu yeni değişiklik önerilerine... ...benzemiyor diyorsunuz değil hayır, mi? Hayır hayır, benzemediği gibi... ...yani biz bildiğiniz üzere... Ee, bir tür hani 61 anayasasının öğrencileriydi en azından ben e, hukuk fakültesinin 61 anayasası döneminde okudum ve 82 anayasasını hep 61 anayasasına tepki diye öğrettiler bize biz de öyle öğrettik doğru bazı evet. kopmalar var tepkin dediği. fakat bugün karşılaştığımız durum o tür kopukluklarla tepkilerle karşılaştırılamayacak derecede derin hatta hatta benim e, şeyine göre görüşüme göre Osmanlı'dan cumhuriyete geçişte e, tanık olduğumuz kopuklukla da karşılaştırılamayacak bir durumdur. Çünkü hepsinin birikimi bizi 1870'lerde altılardan 2016 lira getirmiştir. İyi kötü bir parlament. Yani hep tuğlaların evet. üzerine yeni ve yani, daha olumlu evet. tuğlalar eklenerekten gelindi yani, bunu. Kesinlikle aynen öyle. Hükümet, yasama organı, yürütme organının çift başlığı, devlet başkanının giderek daha sembolik bir hal alması hep öyle olmuştur gelişmeler. Ama şimdi ise bütün bu tarihsel birikim, heyeti bu kela, Osmanlı'da işte meclis hükümetin oluşması ilk kez bu ortadan kaldırılıyor. Şimdi mesela şöyle deniyor. Hükümet ortadan kaldırılıyor deniyor. Hayır. Sadece hükümet ortadan kaldırılmıyor. Cumhurbaşkanlığı da ortadan kaldırılıyor. Çünkü e, bu anayasa testifinde gördüğümüz metin her e, ne kadar Cumhurbaşkanlığı sistemi adı da ise e, ...bir cumhurbaşkanı... ...statüsünü yansıtan... ...bir durum değil artık. Aslında yandan, başbakanlık... ...statüsünü yansıtacaktı da ama... ...herhalde MHP ile bir takım... ...ittifak e, görüşmeleri nedeniyle... ...bunun adı görünüşte... ...cumhurbaşkanı olaraktan bırakılma kararına... ...varıldı galiba değil mi hocam? Öyle de olsa... ...cumhurbaşkanı bir başkan olarak bırakılsaydı da... ...o zaman... ...şununla karşılaştıracaktık... Acaba başkanlık rejimi mi? O da değil. Yani şimdi burada burada şu var. Bütün bu saydığım üzere yaklaşık 150-200 yıllık tarihsel miras bir anda yok sayılarak e, yürütmenin bütünü bir kişiye veriliyor. Bir kişiye veriliyor. Cumhurbaşkanı adı altında ama adı öyle bir kişiye veriliyor. Bir kişiye veriliyor. Hükümet tümüyle lağvediliyor. Başbakanlık lağvediliyor. Bir kişiye verildiği gibi parti başkanlığı da ona veriliyor. Şimdi bunun da ötesine geçiliyor. Yine daha önce mevcut olmayan hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın birlikte sahip olmadığı yetki. Mesela Cumhurbaşkanlığı kararnameleri hükümetin bugüne kadar meclisin yetki kanunu yoluyla yetkilendirmesi sonucu kullandığı yetkiyi şimdi Cumhurbaşkanı tek başına kullanacak. Hem de çok geniş bir e, alanda yetki kanuna ihtiyaç duymadan eğer anayasa yasama organına açıkça yetki vermemişse vermediği her alanda kullanabilecek. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman tabii ki Cumhurbaşkanı yürütmenin ve hükümetin ve Cumhurbaşkanlığının sahip olduğu yetkilerin bütününü tek başına ülkesinde toplamakla yetinmeyecek ama aynı zamanda e, yasama organının e, bir kısım yetkilerini alacak. Bununla Hatta ben... ço çoğunlu yetkilerini alacak Hayır. değil mi? Tabii, tabii mesela bizim anayasa hukuku derslerinde derslerimizde anlattığımız ...meclisin e, asli e, ve genel yetkisi ilkesi artık kalkıyor. E, genel yetkili bir organ olmaktan çıkıyor. Meclis. Hocam buradaki Cumhurbaşkanı'na evet. bu değişiklikle e, bu gerçekleşirse... E, ...tanınacak kanun hükmünde kararname iler ile şu anda 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan o hal yasasıyla e, hükümetin çıkardığı kanun hükmündeki kararnameler böylece aynı değil. Aynı nitelikte değil. Aynı, tabii, tabii, aynı olmadığı gibi şimdi ona geleceğim. Şimdi bir kez öncelikli olarak bizim olağanüstü halini düşünmeyelim. Genel düzeni düşünelim. Genel olağan yönetimi düşünelim. Anayasa madde 91'in tanıdığı e, meclise e, yetki kanunu yoluyla e, hükümete verdiği kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi bu kalkıyor. Yetki kanunu kalkıyor. İki, Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz'dan bu yana İl Güvenlik Kurulu'nun e, tavsiyesi ve önerisi ve hükümette dirite kuruluduğu olağanüstü hal yetkisi, ilan etme yetkisi, olağanüstü hal kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi de artık bundan böyle Cumhurbaşkanı'nın Tek başına kullanabileceği yetki alanından. Bu, bu çok bu çok önemli bir şey değil mi hocam? Tabi tabii, tabii. Yani o nedenle o nedenle tarihin tamamen e, silinmesi anlamda Türkiye'nin tarihsel deliliğinin lahvi edilmesi. Taşıyor. Bu, Burada yani, hocam bu çok ne? özür dilerim. Burada bu Cumhurbaşkanı'na tanınan olağanüstü hal ilan etme yetkisi. Şimdi olağanüstü hal mevcut anayasamızda var. Bir de sıkı yönetim ilanı ki meclisin karar verebileceği bir olağanüstü hal rejimi. Şimdi bir, o, sıkı yönetim e, bu yeni düzenlemeyle herhalde... Kaldırılıyor, kaldırılıyor. Ama evet. olağanüstü hal rejimi yine anayasal bir rejim, ama olağanüstü bir e, durum rejimi ve bunu ilan etme e, bugün cumhurbaşkanına aitken, şey pardon meclis aitken, bundan sonra eğer bu değişiklik gerçekleşirse istediği zaman cumhurbaşkanı olağanüstü hal ilan edebilecek. hükümet bir keko namıyor evet. meclise sunuyor. Evet. Ee, o zaman ise yine meclise sunacak ama tek başına kullanacak bütün bu yetkileri herhangi bir organla paylaşmayacak o anlamda. Senin. Tek başına evet. Evet. Yani Bakanlar Kurulu'nun da bu Hayır, konuda şeyin evet. Evet. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan. Evet. Bunu. evet. Sonuçta, yani şimdi mesela meclis önünde bir sorumluluğu var hükümetin ama orada böyle bir sonuç söz konusu olmadığı için meclis icabından e, gen soru önergesi falan veremeyecek bu yetkiyi kötüye kullandığını diye evet hocam şimdi e, yarın siz e, Birçok akademisyenle veya birden fazla akademisyenle sizin dışınızda da bu e, anayasa değişikliği teklifi konusunda bir hazırlık yaptınız ve evet. o e, sanıyorum Şişli Kültür Merkezi'nde saat 17'de sunulacak ha, 17'de değil mi? Pek. Evet. Şimdi burada yani yarın 17'de e, yapılacak bu sunumda sanıyorum daha ayrıntılı ve çok daha e, değişik e, e, konuları da yani şu anda e, konuşamadığımız diğer ayrıntıları da konuşabileceğiz. E, ben e, yani... E, açık radyo izleyicilerinin dinleyicilerinin dikkatliliğine meraklılığına ve özenliğine güveniyorum sanıyorum o, o toplantıdaki sunumları da e, onlar e, öğreneceklerdir araştıracaklardır e, bu bakımdan süreyi de dikkate alarak birkaç konuda kısa e, bir şey değerlendirme imkanı e, olabilirse birincisi mesela bu değişikliklerin aslında artık bir hükümet veya siyasi iktidar değişikliği değil bir rejim değişikliği olduğunu söyleyebilir miyiz? İkincisi kuvvetler ayrılığı ilkesinin e, halen e, devam edeceği veya ...bununla aslında kaldırılmış... ...olabileceğini söyleyebilir miyiz? Ee, bir de... E, ...yani basit indirgelik... E, e, ...diyorlar ki işte Amerika'da da... ...başkanlık sistemi var, koca dünyanın... ...en büyük devleri, Rusya'da da var... ...işte Fransa'da da yarı başkanlık... ...sistemi var, bu... E, ...acaba bizde bu... ...getirilmek istenilen yeni anayasal... ...sistem, Amerika'daki başkanlık... ...Rusya'daki başkanlık sistemine veya... ...Fransa'daki yarı başkanlık sistemine benzer mi? Çok kısaca bu konuda da... Görüş Düşleyenize alsak. Benim özetle belirteyim. E, günün hiçbirine benzemiyor. Evet. E, bazı öğelerle e, benzetmeler yapılabilir. Kuşkusuz Amerika'da da halk tarafından seçiliyor. Burada da öyle olacak. Ama kesinlikle e, Amerika'daki e, başkanlık rejimiyle ilgisi yoktur. Çünkü başkanlık rejimini şöyle tanımlarız biz. E, yasama ve yürüt ...sona ermesinde karşılıklı bağımsızlık ilkesi geçerlidir. Ve yargı? Evet, yargı bağımsızdır, yargı bağımsızdır. Yasama üretmenin iş değişimde oluşumunda ve sona ermesinde karşılıklı bağımsızlık ilkesi geçerlidir. Yani kuvvetler ayrılığı sistemi o başkanlık sisteminde vardır. bir kişi e, partiyi e, devleti e, ve ülkeyi nasıl yönetebilir bir kişinin eğilimlerine göre e, sorusuna e, bir yanıt arayışından başka bir şey değildir diye söyleyebilirim. Evet hocam bu diğer ayrıntıları yarın saat evet. 17'de değil mi Şişli Kültür evet, Merkezi'nde. Şişlik, yani kültür ...konuşmak üzere... E, ...çok teşekkür ediyoruz hocam... ...zaman ayırdığınız için çünkü... E, ...biliyoruz ki fakültede de... ...yoğun çalışmalarınız var... E, evet. ...yarınki program için... ...hazırlıklarınız var... ...ayrıntıları Aynen. orada konuşmak üzere... ...çok teşekkür ediyoruz hocam... ...bekliyorum yarına yayına yapıyorum... ...Bahri Beyciğim... ...hoşça kalın... Hoşça tamam. Evet şimdi... E, ...Pink Floyd'tan The Wall... 94.9 Açık Radyo'da Adaletin Bu Mu programında bugün mecliste açık oylamamı kapalı oylamamı yapılacak. İşte bak oyumu göstere göstere veriyorum kavgaları tartışmaları yapılırken içeriği bir anlamda unutulan yeni anayasa değişiklikleriyle ilgili teklifleri programın başında da e, belirttiğim gibi e, hocamız e, profesör doktor fazla sağlam aynı zamanda avukat e, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yapmış e, ve söylemiştim e, mülkiyenin Anayasa kürsüsünden emekli ve e, hocama sorayım sizden önce e, fazla sağlam hocama e, demiştim ki belki de Anayasa Mahkemesinin kuruluşundan sonra mahkemeye atanan ilk Anayasa akademisyen demiştim hocam evet doğru, doğru. İlk, evet. E, ilk de hatta tek de diyebilirsiniz Evet ama şimdiki... yani benden başka bir anayasa hukukçusu oraya gelmedi şu anda e, Yusuf Şevki Hakkemez var o anayasa hukukcusu ama ona anayasacı diyoruz yani hukuk mezunu değil o öyle mi? <gülüyor> mezunu. E, ama anayasa hukuku onlar da yapıyor mesela Cem da. Ee, ...öyledir... ...onlar evet. fark dersi vermişlerdir. Ee, ana, hukukçu olup... Yani, ...kökenden hukukçu olup... ...anayasa hukukçusu olarak... ...anayasa mahkemesinde görev yapan bir tek benim. <gülüyor> evet. Yani aslında bu anayasa mahkemesinin... ...kuruluşundan beri de... E, ...bu anayasa şeyiyle ilgili denetimiyle ilgili bir takım eksikliklerimizin gelişmemişliklerimizin olduğu bence buradan da anlaşılıyor diyebiliriz. Hocam şimdi bu değişikliklerin değişiklik teklifinin birçok haklı ya da haksız gerekçeleri olabilir. Bunların yani yapılan değişikliklerle mevcut anayasal sistemdeki Eleştirilerin veya tıkanmaya neden olan e, sebeplerin çözümü için böyle bir değişiklik isteğinin teklif edilmesi... ...acaba bu sorunları çözebilecek mi... ...konusu ayrı bir konu... ...yani bu tıkanıklıkları, evet. sıkıntıları... ...çözebilecek konusu... ...çözebilecek mi sorusu... ...ayrı bir konu... ...ama şimdi bu kadar geniş kapsamlı... ...bir değişiklikle ilgili... ...olaraktan ana başlıklarıyla... ...bu programın... ...sınırları içinde konuşmak... ...istediğim birkaç konu var... ...ki bu konuyu en iyi... ...sizin... ...yani yanıtlayabileceğinizi veya... En iyi yanıtlayacak kişilerden birinin de siz olduğunuzu düşünüyorum şimdi bu, Ol, bu, bu hocam evet. bu şimdi işte başkanlık sistemi dendi işte başkanlık evet. sistemi Amerika'da da var Fransa'da da var dendi işte Sayın Kabaoğlu hocama da sordum evet. ee, işte Fransa'daki yarı başkanlık sistemi şimdi bu getirilen teklif ile anayasal sistemde gelecek olan sistemin adı Acaba e, e, tam ne olabilir ve bu başkanlık, yarı başkanlık sistemlerinden, sistemlerine benziyor mu? Veya onlardan temel fark ne ne diyebiliriz? Şimdi getirilmek istenen ne başkanlık sistemiyle bir ilgisi var ne de yarı başkanlık sistemiyle. Bunlar hiçbir ilgisi yok. Onun için ben bir yazımda bir toplantıda anayasa hukuk öğretisi... E, üzerinde çalışan arkadaşlara şöyle seslendim dedim ki Türkiye'deki anayasa değişikliği girişimiyle ilgili olarak bu terimleri lütfen kullanmaktan vazgeçelim çünkü Türkiye'deki o kadar Türkiye'deki kıyaslanamayacak bir değişiklik. Yani. bunları kullandıkça bu terimler öz anlamlarını öz anlamlarını yitiriyor ve bundan da vahimi. Siyasal iktidaca sabırla ve kararlılıkla kurgulanan yeni bir Türkiye düzenini maskelemekten başka hiçbir şey yaramıyor. Onun için yani illa bir terim arıyorsak en uygunu Sayın Cumhurbaşkanlığında yakıştırılan bir sıfattır. Reislik sistemi dense daha doğru olur. Çünkü dünyada benzeri olmayan bir şey getirilmek istemiyorum. Peki hocam. şimdi, e, şimdi başkanlıkta yani evet. gayet basit kısaca söyleyeyim. Başkanlıkta katı güçler ayrılığı var. Biz bunu derslerimizde başkanlık sistemini katı güçler ayrılığı olarak anlatıyoruz. E, bizim Sayın Cumhurbaşkanımız güçler ayrılığını sevmiyor. Adeta nefret ediyor. Güçler birliği istiyor. E güşen güçler birliği başkanlık olmaz. Şimdi yarı başkanlık e, Fransa'da e, orada güçlü cumhurbaşkanı var. Doğru ama Güçlü bir hükümet de var. Başbakan yani, da var. Danışma kurulu var. E, bizde hükümet kaldırılıyor. İlk defa Türk tarihinde ilk defa. Orada güçlü meclisler var. Bizde meclisler bir uydu haline getirilmiştir, getirilmek isteniyor. Ya yani, bu değişiklik geçerse yasama, yürütme güçleri aynı elde toplanacak. Yargı ise bu yoğunlaşmış güce bağımlı duruma gelecek. Hak ve özgürlükleri koruyucu bir şey etkisiz kalmış. İşin Özeti budur. Şimdi tabii yani diyorlar ki yani başkanın işte kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinde onu sınırlayan önemli konulardan birisi işte anayasadaki temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir kanun hükmünde kararname çıkaramayacağına ilişkin. Bu yani e, hak ve özgürlükler sistemi diyeceğimiz sistemi korumaya yeterli midir hocam? Şimdi e, anayasamızda eğer anayasayı da ciddi bir değişiklik yapmak istiyorlarsa ilk başlayacakları iki madde var. Bunlar 12 Eylül anlayışının mirasıdır. Şu anda onu, o miras üzerinde oynuyorlar. Şimdi bunlardan bir tanesi olağanüstü halkanın hükmünde kararnameli e, anayasa aygınlığını ile süremiyorsun. Anayasa mahkememiz eski, daha önce dolaylı olarak bunu denetliyordu. E şimdi en son aldığı kararda. Ben, benim bir yetkim yok. Ben hiçbir şeyi denetlemem diyor. E şimdi olağanüstü alkanın hükmünde kararname ile temel hak ve özgürlükleri e, askıya alabiliyorsunuz. E, onlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı önlemler alabiliyorsunuz. E, bunları aldığınız bunlar bunları almamanız gerekiyor. E, aldığınız zaman kim denetleyecek sizi? Denetleyecek bir makam yok. Evet. Yani yani e, Önce bunların kaldırılması lazım. Olağanüstü derde tabii ki temel hak ve özgürlükten normal dönemlere göre daha e, denetim altında e, kullanılması gerekir. Ama e, iktidarca yapılan yanlışlıkların da denetlenmesi gerekir. E şimdi bunu denetleme olanağı yok ki. Kanun hükmünde kararname rejimi yaşıyoruz şu anda. Anayasa değiştiği yapıyoruz üstelik. Bu, bu kanun hükmünde kararnamelerle ee, yani çok abartılı bir örnek vereyim istersen ama e, e, hani biz bu FETÖ'cüler çok e, konspiratif çok gizli. Biz bunlarla baş edemiyoruz. E, Bunları e, açığa çıkarmak için eziyet işkence yapalım dese eziyet işkence 15. maddedeki çekirdek hakları, korunan çekirdek hakları giriyor. E, bunu dese bunu kim denetleyecek? Denetleyecek kimse yok ki. Yani Avrupa yani, İnsan Hakları Mahkemesi'nde bile e, Olağanüstü evet. Hallerde e, sınırlanamayacak e, Hak ve özgürlükler Hı, Var ama bunların var. bugün bugün Ama diyelim ki oldu Çoğu e, kararnamede Böyle bir nitelik var çünkü kalıcılık Var yani kalıcı olan hükümler var halbuki e, Kararnam hükmünde kararname geçicidir Geçici tedbirler olması gerekir e, Şimdi öyle tedbirler alınmış ki e, Kararnam e, olan sonra etkisi devam ediyor kaldırılamıyor. E böyle şey olur mu? Böyle hukuki olur mu? Bu var da eskiden sıkıyezim kanununda Danıştayımız Tevdi-i kararıyla bundan sızılabildi. E, şimdi hangi yargı bundan sızılacak? E, doğrusu ben e, büyük tereddüt içindeyim. Peki hocam şimdi genel olarak hani Hükümetin veya mevcut siyasi iktidarın hükümetin de dışında daha geniş kapsamlı bir şekilde siyasi iktidarın aslında Osmanlıcılığı yeni Osmanlıcılık olarak hayata geçirmek istediği veya Osmanlı sistemini böyle spekülasyonlar var ve böyle değerlendirmeler var ve biraz evvel Sayın Kabaoğlu hocamızla konuşurken ben 1876 dedim kendileri 1930'lara yani tanzimat fermanlarına kadar indiler ve aslında o dönemden bugüne kadar e, yapılan değişiklikler ve düzenlemelerin aslında üstüne olumlu artı demokrasiye hak ve özgürlüklere yönelik artılarla e, olduğunu ve bugün hiç bu kadarlık ciddi bir değişimin niteliksel değişimin olmadığını söylediler. Acaba 1876 anayasasını baz alırsak hani bir Osmanlı anayasası gibi bir anayasa getirilmek isteniyor bu değişikliklerle diyebilir miyiz? Ve, veya Hayır, böyle... asla. Asla. Bunu dahi söyleyemeyiz. Çünkü bunu söylersek Osmanlı evet. döneminin anayasal gelişmelerine büyük haksızlık yapmış oluruz. Evet, 1876 kanunu esasında padişah sistemin merkezi konumundaydı. Ee, doğru. Ama bir Bunun siyasi partinin başkanı, de... başkanı değildi değil mutlak, mi? Mutlak bir iktidarı vardı. Bunu kaybetmemişti. Tam onun kontrolünde kalmıştı. Ama bu anayasanın kurduğu meclisler padişah Abdülhamid'e kök söktürmüş olan meclislerdir. Öyle ki padişah söz dinleyen yeni mebusların seçilmesini sağlamak amacıyla 28 Haziran'da meclisi feshetmiştir. Bu meclisi. Yani o kadar tedirgin olmuştur ki o meclislerden ama yeni seçilenler 13 Aralık 1877 yeni seçilenler Eskisini aratmamışlardır. Ve e, iki ay sonra padişah artık bizar olmuştur bu meclislerden ve meclisi tatile göndermek zorunda kalmıştı 30 yıl boyunca da bir daha toplantıya çağırmamıştır. Acaba yeni cumhur... Meclislerle şimdikini kıyaslayamazsınız. Hocam e, acaba bu e, yeni e, bu değişiklik teklifinde Cumhurbaşkanlığıyla Meclisin aynı anda seçimi e, seçiminin aynı anda yapılması e, düzenlemesi e, Abdülhamid'in yaşadığı bu sıkıntıları yaşamamak için mi acaba? Yani tabii kendisine yani itiraz etmeyecek bir meclis olarak, oluşturmak. E, yani burada e, tabii o zaman bir padişah onun görev süresi hayat boyu ee, o babadan ola gelen bir şey ee, bir monarşi monarşi sistemi şimdi monarşiden biz güç koparıyoruz başladık güç koparmaya 1876'da ve o meclisler çok fazla güç koparmış diyemeyeceğimiz halde o meclisleri padişah kök söktürdüler. bunu unutmamak lazım bizim meclislerimizin şimdiki muti meclislerimizin o meclislerden öğrenecek çok şeyleri var onun için onlara haksızlık yapmayalım. Sonra 1876-1909'da tamamiyle değişti. Ve parlamenter sisteme geçiş yaptı. Yani... Bu dönemin padişah Mehmet Reşat cülursumuz milli iradeyledir diye açış konuşması yaptı. Yani ben onun için... Bunlar şey meraklı Çok var bunlarda Millet iradesi meraklı Ama Osmanlı Meclisi Mebusan'ı Ve heyeti ayağını Abdülhamid'i tahttan indirme kararını Alanlar onlardır O, dönem, o dönemin Meclisi Mebusan'ı ile heyeti ayağınıdır Birlikte toplananları karar verdiler Yani Abdülhamid'i tahttan indirenler Milli irade dediğimiz Milli iradenin tepsilçisi dediğimiz Yani Şimdiki, şimdi zaman, de parlamento var ama Hocam Şimdi de parlamento var ama e, bu, bu yeni sistem ile Buna bir parlamenter Sistem parlamenterizm hayır. Diyebilir miyiz? Hayır hayır zaten parlamenter sistem Talkmış Yani yenisi e, ile O e, Anayasa aykırı bir şekilde Fiilen e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Tabiriyle Bekleme odasına alınan parlamenter sistem. Şimdi kaldırılıp onun yerine bir reislik sistemi kuruluyor. Yani burada parlamenterizmde hiçbir ilgisi yok. Bir güven oyu yok ya. Güven oyu olmayan yerde parlamenter sistem olur mu? Evet. Meclise karşı sorumlu bir hükümet yok. Kaldırılmış. Evet. Yani parlamenter sistemden söz edebilmemiz için meclise karşı sorumlu bir yürütmenin olması lazım. Burada öyle bir şey yok ki. Tamamıyla Cumhurbaşkanı'na bağlı bir e, memurlar kadrosu adeta. Başbakan yok. E, hepsini Cumhurbaşkanı tayin ediyor. Meclis güven oyu e, a, a, almak zorunda değil. Meclis soru düşüremiyor hiçbir şekilde. E, böyle e, bu, bu tamamıyla e, dediğim gibi e, kendine özgü Biz, Sayın Cumhurbaşkanı kişiliğine e, kişiliğine bağlanmış bir sistem. bir sistem. Evet. Hocam yani, şimdi... Bunu e, bilinen kategorilere sığdırmanız mümkün değil. Amel Soklu öğretisinin e, ...kategoriliğin içinde yer almıyor. Evet. Hocam şimdi... ...zamanımız da çok az kaldı. E, siz de hukukçu... E, ...anayasa hukukçusu... ...anayasa mahkemesi üyesi ve avukat olarak... ...ben de avukat olarak şeyi de... E, ...çok kısaca... ...yani böyle bir dakikamız falan kaldı. Kaç? Hakimler Sardal Yüksek Kurulu'nun... ...oluşumunda bu yeni düzenlemeler... ...ne gibi? Mesela önceki yapılan... ...anayasa mahkemesi ve ile ilgili... Evet. ...son değişikliklerden sonra... ...nasıl bir değişiklik olacak? Ben bir yazımda bu yargıyla ilgili Seren Canım'ı şöyle anlatmıştım. İlk 12 Eylül geldi. Yargıyı şeyin etkisini açtı Siyasi iktidarın. Ondan sonra geldi 2. 12 Eylül. Yargıyı tamamıyla siyasi iktidara bağladı ama bununla da memnun olmadılar. Çünkü siyasi iktidara bağlıyoruz derken FETÖ'ye bağladılar. Yani FETÖ'ye teslim ettiler. Şimdi ise ha hakimler savcılar yüksek kurulunun yapısı e FETÖ'den temizlenme adına daha da siyasallaştırılıyor. Anayasa değişik bir önerisine göre yarısı doğrudan cumhurbaşkanı seçilecek. Diğer yarısını meclis seçecek. Ama meclisi kim seçecek? Cumhurbaşkanı. Yani adayları kim belirleyecek? Cum Parti. Lideri olan aynı zamanda Parti lideri olan Cumhurbaşkanı Yani Cumhurbaşkanı'nın kişiliğiyle Politikasıyla meclisin Arasında bir fark Olmayacak zaten onun için e, Yarısının meclis Çoğunluğunca seçilmiş olması da Bir şey değiştirmiyor e, Bana sorarsanız Hepsi Cumhurbaşkanı belirlemiş olacak Dolayısıyla böylece kuvvetler Aylığı evet. da ortadan e, kalkmış e, Olacak e, diyebiliyoruz kuvvetler ayrılığı kalmıyor yargının kendi mensupların cümletilmesi artık tarihe karışıyor hocam çok teşekkür ediyoruz çok sağ olun zaman ayırdığınız için ve programa katıldığınız için ee, tekrar başka bir programda yine sizinle görüşmek istiyoruz hoşçakalın İnşallah. İyi çalışmalar diliyorum. çok teşekkürler hocam evet şimdi de Bob Marley'den kalk ayağa kalk hakların için ayağa kalk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 really work here's a 94.9 adaletim bu mu programında bugün ee... Anayasal değişikliklerle ilgili mecliste şu anda görüşülmeye çalışılan konuyu konuşmaya çalıştık. Ben işte milletin iradesinin temsilcisi olduğu olan millet meclisinin değerli üyelerine güvenmek istiyorum. Ve sonunda da halkımızın sağduyusuna, iradesine ve kısaca tek adam rejimi olarak adlandırılacak bir rejimin gelmesine karşı doğru karar vereceğine inanıyorum. Yeni Adaletin programlarında, adaletin bu mu programlarında buluşmak üzere hoşça kalın. Adaletin bu mu dünya? Hukuk güvenliği peşinde.